Na'udhu billahi min shururi anfusina ve min sayyiati a'malina men yahdihillahu fala mudille la ve men yudlil fala hadiya le ve eşhedü en la ilaha illa Allah vahdehu la şerike ve Muhammedan ve ya ve la illa ve ya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 ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalaleti ve Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in hasaisinden özelliklerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Zannedersem 28. özelliğe geldik. Altında Ameli barındırmayan, muhtevasında ameli barındırmayan bütün nelerden, kıyıl ve kalden, boş sözden, boş uğraştan ne yapma, uzak kalma. Bazen derslerimizde söylüyoruz, İmam Ahmet gibi, daha öncesinde İmam Malik gibi, selefimizin imamları genel bir kaide koymuşlardır. Kaide şudur bir meselede eğer senden önce fetva veren bir imamın yoksa, o meselede ne yapma? Fetva verme. Özellikle İmam Ahmet, oğlu Abdullah'a bu nasihati ne yapmıştır? Çokça yapmıştır. Demiştir ki ey oğulcum, eğer senden önce o meselede fetva veren yoksa, yani o meselede senin bir imamın yoksa, o meselede fetva vermekten ne yap? Kaçın. Çünkü bizim evvelimiz, içinde hayır olarak ...ne varsa o hayır hususlarda ne yapmıştır muhakkak bir çözüm sunmuştur, üretmiştir. Şer meselelere zaten ne yapmamışlardır? Girmemişlerdir. Onların kaçırmış olduğu hayır mümkün değil, yoktur. Yani onların kaçırıp da bizim bulduğumuz bir hayır ney değil? Mevcut değil. Yine onların sakındırmayıp da bizim sakındırdığımız bir şer de mevcut değil. O bakımdan Ehli Sünnet ve Cemaatin genel kaidesidir zınnında, altında, muhtevasında amel olmayan fuzuli uş işlerle ne yapmaz ehli i Zünnet Uğraşmaz. Ha? Geçen ders verdik. Melekler mi daha faziletlidir? Peygamberler mi? Mevzu olarak, bahis olarak tartışılabilir. Konuşulabilir bir meseledir. Hatta İbn-i Ebil İz Şer'afidet Tahaviyye'de bununla alakalı sayfalarca ne yapmıştır? Malumat vermiştir. Ama bu Sonunda bir kelime kullanmıştır, bir cümle kullanmıştır. Bunların hepsi minbabil fudul. Yani illa da zikredilmesi gereken meselelerden değil. Çünkü insana çokça ne yapmıyor bir şey vermiyor. Her iki tarafında neyi var? Delili var. Onun için biz daha çok bize lazım olan meselelerle uğraşmak zorundayız. Bizim dünyayı algılayışımızı, o dünyayı algılayışımızla ahiretimizi ne yapmamızı? Kazanmamızı sağlayan meselelerle uğraşmamız lazım. Yoksa böyle altında, zınnında, muhtevasında ameli barındırmayan meselelerle uğraşmak kelam ehlinin neydi? <gülüyor> Özelliğidir. Şimdi hep söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin, Kur'an'ında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde <gülüyor> kullanmış olduğu neler var? Tabirler var, lafızlar var değil mi? Bunlar hem itikadi zorunluluktur, hem de neyi barındırır içinde? Ameli barındırır. Huvel evvel vel ahir. Ve zahir vel batın. Değil mi? İlktir Allah. Sondur Allah. Başka zahirdir Allah, batındır Allah. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklamış mı? Bu ayetteki bu terimleri açıklamış mı? Açıklamış. Kim biliyor ne demişti mesela evvel hakkında? Ali abi ne demişti? Ey, eldir. Ondan emri yoktur. He, Arapçasını bilen var mı? Neyse kablahu şey. Bazı rivayetlerde ahad diyor. Evet. Değil mi? Akhir ne demek? Son. Peygamber Efendimiz vesselam nasıl açıklamıştı onu? Susadım. Tamam. Nasıl açıklamıştı Peygamber Efendimiz vesselam? Bilen var mı? E sonrasında bir şey yok değil mi yani bakın evvel ahir bunu bize kim veriyor Kur'an-ı Kerim veriyor kim açıklıyor bunu bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor bize yeter mi yeter ama ne yapmış mesela kelamcılar demişler ki ya evvelmiş ahirmiş bırak ya biz bunlarla uğraşmayalım ne yapmış kadim demişler kadim evvelin yerine kadim kelimesini kullanmışlar ya da bazen ne demişler ezel. Yani ezeli kelimesini kullanmışlar. E peki ahir yerine ne kullanmışlar? Demin. Bir kısmı cedid ya da Demin. ebedi demişler değil mi? Yani bütün bunlar, bütün bunlar fuzilik kelamlar. Çünkü niye? Altında ameli barındırmadığı gibi altında tehlikeleri barındırıyor. Yani söylüyoruz mesela, diyoruz değil mi? İşte e, Kur'an kadim midir, değil midir? Ne demek bu tartışma? Ne demek? Kur'an kadim midir değil midir? Bu tartışmadan biz ne anlıyoruz? Bu tartışmaya şöyle bir bakalım. Kur'an kadim midir değil midir? Şimdi adam açıyor sözlükten kadim bakıyor eski. E burada o eski anlamında eski değil. Cedidin zıttı mı? Ne demek Kur'an kadim midir değil midir? Halbuki sahabe döneminde İlk fitne, bununla alakalı fitne alevlendiğinde böyle alevlenmedi. Nasıl alevlendi? Kur'an mahluk mudur, değil midir? Biliyorsunuz Kur'an mahluk değildir. Üzerinde evli sünnetin neyi var? icması var. Ama birileri mahluktur dedi. Şimdi mahluktur diyerek ser, ümmeti Muhammed'in avamını da kandıramazsın. Alimler hiç kandıramazsın zaten. Avamını da kandıramazsın. O halde ne yapalım arkadaşlar? Öyle bir kelime bulalım ki, o kelimenin altına biz bu itikadı zimnen sokalım ancak avam ne yapmasın? Meselenin neyini? Ehemmiyetini ne yapmasın? Algılamasın. Halbuki Kur'an kadimdir demek ne demektir biliyor musunuz? Kur'an mahluktur demek. Yani şimdi kadim diyen Kur'an'a mahluk değildir diyor. Kadim değil diyen mahluktur diyor. Halbuki siz meseleye, meseleye, bugünün kelami tartışmalarıyla baktığınız zaman meseleyi kelimelerle ne yaptıklarını görürsünüz? Öfbas ettiklerini, gizlediklerini görürsünüz. İşte bunların minbabil fuzur. Ya da başka ne? Başka ne? İşte ne diyor? İşte Allah ve Celle diyor ki ben semadayım değil mi? müstevi. müsteviyim. Ama... Bütün sıfatlarımla her yerdeyim aynı zamanda. İşte ilmimle, kudretimle vesaire. Adam diyor ki işte diyor Allah azze ve celle diyor, "E ne yukarıda ne aşağıda." Bazen ne üstte ne altta diyor. Tabir bu. E sonra hani Allah'ın saali var ya, semavatı ne yapacak saaliyle o gün ne yapacak? Dürüyecek. Allah ne sağdadır, ne soldadır. Başka ne alemin içindedir, ne alemin dışındadır. Başka ne cevherdir, ne arazdır. Bunlar nerede var? Kur'an'dan bir ayet getir bakalım. Hatta Kur'an'da aksi var. Sünnetten bir hadis getir bakalım. E yok. İmamlarımızın ne akvalinden, muhtemel imamlarımızın akvalinden, selefi salihine mensup, özellikle o üç neslin işte sahabenin tabiinin ve etuat tabinin akvalinden getir bakalım yok. E neden? E Aristo, işte Platon vesaire, bu görüşler, onların felsefeleri Arapçaya çevrilince birileri zaruri görmüşler reddiye vermişler. Bunların hepsi fuzul. Yeri geldiğinde insanı küfre düşürür. Yeri geldiğinde şirke düşürür. Yeri geldiğinde arkadaşlar, insanı bunlar mahveder bunları bir babla öğrenmek caiz sadece bir babla o da Şevrisen Ümit yaptığı gibi muhalife delil olarak bunları yüzüne ne yapmak çarpmak yani muhalife cevap vermek yoksa yani bir adam bir adam ya ben Kur'an ve sünneti öğreneceğim akideyi öğreneceğim deyip bunları öğrenemez o zaman bu fuzul olmaktan da çıkar neye dönüşür zarara dönüşür evet yeri geldiğinde akideyi bozar İşte evli bunlarla uğraşmadık arkadaşlar uğraşmamış şimdi Abdullah Ömer radıyallahu an, sahabi oğlu sahabi şimdi ona deseydin heh, yani Allah ne cevherdir ne arazdır vallahi yüzüne bakardır vallahi yüzüne bakardır ne altladır ne üstte Vallahi yüzüne bakardı. Ne sağdadır ne solda. Vallahi yüzüne bakardı. Ne alemin dedir ne dışında. Vallahi yüzüne bakardı. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani bunlar yeri geldiğince çok tehlikeli nelerdir? Hususlardır. Ve böylelikle ümmeti Muhammed'in i Muhammed akidesini bozmaya muvaffak olmuşlardı. Bunlar tevhid değildir. Bunlar tahriftir. Bunlar tahriftir. Açık tahriftir. Hep söylüyoruz. Ümmeti Muhammed'de lafız tahrifi yok. Ne tahrifi vardır? Mana tahrifi vardır. <gülüyor> Ümmeti Muhammed'de lafız tahrifi yok. Mana tahrifi vardır. <gülüyor> Yahudilerde ve Hristiyanlarda lafız tahrifi vardı. Neydi lafız? Neydi? Tevrat'ın ve İncil'in lafzını ne yaptılar? Tarif ettiler. Kur'an ve Sünnet'in lafzını tarif etmek mümkün değil. Manasını tarif ettiler. Onun için... İmam Buhari en ayetini bat başlığına koymuş ve onun zınnında neleri zikretmiştir? Bu ümmeti Muhammed'in ehli kitaptan farklı olarak lafız tarifi değil ne tarifi yapacağını mana tarifi yapacağını ifade eden hadisleri zikretmiştir. Evet bu ümmeti Muhammed'in en büyük neyi? Musibetlerinden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Mana tarifi, lafız tarifi değil. Şimdi siz kolay kolay Bekellem Allahu Musa Teklim ayeti kerimesini ve kelen Allah'e Musa Teklima olarak ne yapamazsınız tarif edemezsiniz. Allah'ın hırsı koruması altındadır. Ümmeti Muhammed bunu nesilden nesile hırs etmiştir. Sudurunda mevcuttur. Ancak siz ne yaparsınız? onun manasını tahrif edersiniz. Ya yani Allah konuşamaz dersiniz. Konuşması mümkün değildir dersiniz. O halde o ayet-i kerimede kastedilen Allah'ın Musa ile gerçekten konuşması değil, Musa'nın Allah'la gerçekten konuşmasıdır e Yapılmıştır da, yapmışlardır. Bunun peşinden onlar, yüzler, binler gitmiştir. İşte cehmiye dediğimiz, mutezile dediğimiz ne? Akide müntesiplir. He. Demek ki biz böyle şeylerle uğraşmıyoruz. Kur'an ve sünnette gelen lafızlar, hususlar bizim için kafi, yeterli. Bunun dışına çıkmak yeri geldiğinde helaka vesile olmaktır. Yeri geldiğinde bid'ate vesile olmaktır. O bakımdan biz diyoruz ki bizim için o üç neslin din namına ittifa ettikleri bizim için de nedir? İttifadır. Yeter. Fazlasına ihtiyacımız yok. Ya hocam öyle meseleler gündeme geliyor ki e o meselelerde bir şeyler söylemek lazım. İtikadi bir mesele gündeme gelemez. O gün olmayıp da bugün olan ne var itikadi mesele? O gün olmayıp da bugün olan ne varmış itikadi mesele? Heh, fıkhi meselelerle itikadi meseleleri ne yapmayalım arkadaşlar? Karıştırmıyoruz. O bakımdan dikkat edeceğiz. Yani İmam Mali'nin akidesinin neyi eksik? Neyi eksik arkadaşlar? İmam Şafi'nin akidesinin neyi eksik? İmam Ahmet'in akidesinin neyi eksik? Gerçek akide olarak İmam Ebu Hanife'nin akidesinin neyi eksik? Bakın geçen ilahiyatta bir ile tartışıyorum. Çok enteresan bir tartışmaydı. Şimdi çok enteresandır. Dört tane mezhep imamı var. Buraya dikkat edelim. Dört tane mezhep imamı var. Dört tane mezhep imamının da neyi var? İşte hem akidelerini hem de fıkıhlarını ortaya koyan ama bazıları tarafından kaleme alınmış mı? Ama bazılarının talebeleri tarafından kalem almış neleri var, Eserler. eserleri var. Mesela işte İmam Ahmed'in kendi eserleri var, Sünnesi var, erredalel Cehmiyesi var, Müsnedi var. Keza İmam Malik'in kendi eserleri var, Muakkası var, Sualatı var. Keza gene İmam Şafii'nin Müsnedi var, Ümmü var. İmam-i Hanife'nin de işte ona nispet edilen müsnetleri var. Yine o beş tane kitap vesayir. Oğlu ya da talebeleri tarafından yazılmış. Çok önemli değil. Dört tane ne var? Meslebi umanı var. Şimdi Türkiye'de ne öğretilir arkadaşlar? Bakın buna çok dikkat edelim. Türkiye'de ne öğretilir? Bütün dünya genelinde de böyledir de biz kendi ülkemizden bahsedelim. Ne öğretilir? İşte Adam Hanefi. Sen Şafi misin? Heh. Murat da Şafi. Şimdi Adam Hanefi. E i̇şte e ben fıkıhta amelde Muhammed bin İdris eşşafinin mezhebine tabiyim. Ama akide de ebul Hasan el-Eş'ari'nin mezhebine tabi. Şunu Şafi diyor. E Hanefi'ye geliyorsun? Hanefi de diyor ki, işte diyor ben diyor, fıkıhta Numan bin Sabit, Ebu Hanife'nin neyine? Mezhebine tabi. E akide de Ebu'l-Mansur, El-Muaturidin'in mezhebine tabi. Güzel. Bir hanbe niye gidiyorsun? E diyor ben diyor, işte diyor amelde kime tabi? Ahmet bin Hanbel'in mezhebine tabi. E Akide'de Ebul Hasan el Eş'ari'nin mezhebine tabi. Türkiye'de öyle öğretiyorlar. bir e, Maliki'ye gidiyorsun. E ben işte Amel'de Malik bin Enes'in mezhebine tabi. E güzel. Akide'de kime tabi? Ebul Hasan el Eş'ari'nin mezhebine tabi. Yani Türkiye'de kelam kitaplarına bakın. Üç mezhebin Akide imamının kim olduğu kayıtlıdır evet Ebu Musa Eş'ari oldu kayıtlıdır. yani işte sırasıyla Maliki'yle Şafiler Hanbeli'yle Akidedekime kime tabidir? Eş'ari mezhebine tabidir. İşte Hanefi'lerde kime tabidir? Evet. Ebu Mansur El-Mu'atürdün mezhebine tabidir. Şimdi böyle bir şey neden var? Yani neden var? Yani İmam Ebu Hanife'nin itikadında kusur mu var? İmam Mali'nin itikadında kusur mu var? İmam Şafi'nin itikadında kusur mu var? İmam Ahmed'in itikadında kusur mu var? Kaldı ki Ebu mansur matur idi. İmam İbu Hanife'den çok daha sonra yaşamış. Ney bir? Alim. Ebu Musel Eş'ari, İmam Malik hemen hemen yaştaş. Diğerlerinden önce yaşamış bir imam. Yani olaya şöyle bakmak lazım arkadaşlar. Yani siz amellerini alacaksınız bu dört meslek imamının. Ama akide de kendinize başka imam bulacaksınız. Neden? Neden? Baba. Yani bir insan anasının karnından, hambeli doğduğunda neden illa da onun itikatta mezhep imamı Ebu Musel Eşari olmak zorundadır? Baba, baba Buna dikkat edeceğiz. Demek ki burada bir olay var, bir husus var o da şu birileri daha sonra birileri daha sonra bu imamları, bu imamların akideleriyle ilgili meselelerde selefe yakın olduğunu gördüğü için ümmetin avamını selefin itikadından uzaklaştırmak için itikadının içinde kelami meseleler olan neleri imamları avamın önüne sunmuştur bir örnek vereyim mesela İmam Ebu Hanife'nin talebelerine bakın. Ebu Yusuf'a bakın. İmam Muhammed Hasan şeybaniye bakın. Akideleri nedir bunların? Nedir bunların akideleri? İmam-ı Hanife'nin İmam akidesi kim? aynısı. Aynısı. İmam-ı Hanife'nin akidesi ki hocası Süleyman'ın aynısı. İmam Ahmed'e bakın, talebelerine bakın. Talebelerin akidesi kimin Baba, akidesi? Bunu sırtıma satamadım. Ahmet mi Ahmet'in akidesi? İmam Mali'ye bakın. İmam Mali'nin talebelerin akidesi ne? Baba. İmam Mali'nin akidesinin de aynısı. <gülüyor> He. Demek ki hal böyle olunca hususa şöyle bakmak lazım. Ümmeti Muhammed, Ümmeti Muhammed itikat ve amel ayrımıyla haktan ayrılmıştır. Çünkü siz itikadı amelden, amel itikattan ne yapamazsınız arkadaşlar? Ayıramazsınız. Böyle bir şey yok. Bugün İmam Ahmed'in, İmam Ahmet'in sünnesinde geçen elbette ki bütün Müslümanların akidesi olmalıdır. İmam Şafi'nin ümründe geçen elbette bütün Müslümanların akidesi olmalıdır. İmam Mali'nin muatlasında iman bölümünde geçen elbette ki bütün müminlerin neyi olmalıdır? Akidesi olmalıdır. Öyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu ayrımlar işte zamanla itikattaki ayrımları ne yapmıştır? Derinleştirmiştir. Bakın şimdi ilayette okutulan kitaplar akide üçe ayrılır. Selefilik, eşarilik, maturidilik. Hocam, Selefilik, eşarilik, maturidilik. E şimdi bakıyorsun dört mezhep imamına, selefi değil bunlar. Ya eşariliğin içinde ya maturidiliğin içinde. Hayır böyle bir şey Yok. İmam Ahmed'in akidesi Selefi akidedir. Dikkat edeceğiz. İmam Malik'in akidesi Selefi akidedir. İmam Şafii'nin akidesi Selefi akidedir. İmam Ebu Hanife'nin imanın müsemması gibi bir, birkaç mesele dışında akidesi Selefi akidedir. Bunda bir problem yok. O bakımdan bizim için asıl olan imamların söyledikleridir. İmamlardan 200 yıl, 300 yıl sonra yaşayanların söyledikleri değil. Mesela bir örnek verelim. İmam Tahavi Hanefi mezhebinin en mudakkık alimlerindendir. Öncesi Şafi'dir biliyorsunuz. Dayısı Müzeni gibi. Daha sonra Hanefi olmuştur. Yani İmam Tahavi öyle kolay kolay bir mezhebi seçen bir insan değildir. Yani İmam Tahavi işte koskoca Müzeni gibi bir Şafi alimin Yeni olup Hanefi mezhebine ne yapan geçen bir insandır. Ve hocasının akidesini meşhur o tahavü metninde ne yapmıştır arkadaşlar? Cem etmiştir değil mi? Daha sonra pek İmam gelmiş şer etmiştir. Şimdi siz aşın bakalım o tahavü metnini. Sonra da Ebu'l Mansur Maturili'nin kitab-ı metnini bir karşılaştırın bakalım. Ne kadar uyuyor birbirinden. Göreceksiniz ki birbirinden farklı olduğu o kadar çok mesele husus var ki o zaman tereddüt edeceksiniz. İki tane ortada akide var. İkisi de kime nispet ediliyor? İmam ve Hanife'ye nispet ediliyor. Peki hangisi İmam Ebu Hanife'nin akidesi? Çok enteresan. Elbette İmam Tâhavi'nin akidesi. Çünkü neden? Neden? Bize başka kanallardan İmam Ebu Hanife'den gelen, başka kanallardan gelen bütün meseleler neyle birlikte müttefik? Tâhavi'nin metniyle birlikte müttefik. Onun için bu meselelere dikkat edeceğiz. Yani akidevi meseleleri alırken özellikle imamların kendi nelerinden mümkünse kitaplarından yoksa ona en yakın talebelerin kitaplarından alacağız. Yoksa yani imamlardan 500 yıl sonra yaşayan, 300 yıl sonra yaşayan adamlardan akide aldığınız zaman o imamın akidesini almış olmuyorsunuz arkadaşlar. İçinde kelamine kadar sapsata varsa hepsi girmiştir. Yani ne İmam Ebu Hanefen'in ne Mal'in ne Şafii'nin ne İmam Ahmed'in bilmediği bütün meseleler o kitaplarda vardır. Efendim, şey evet. evet. Dersten sonra soralım. Dersten sonra soralım. Siz bu, bu şeyle o ben evet, ben evet, evet. İlahiyatçıya tabi e, söyledim, dedim ki, yani dedim, neden siz dedim e, amelde mezhep tuttuğunuz adamların akidesini almıyorsunuz? Yani beğenmiyor musunuz bu adamların akidesini? Yok dedi öyle bir şey yok. Ya dedi işte dedi böyle cari olmuş. Dedim böyle cari olmuş olur mu? Sahabe peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı hem amelde imam etmiştir hem akide de imam etmiştir. İmam Ebu Hanife'nin talebeleri İmam Ebu Hanife'yi hem amelde imam etmiştir hem akide de imam etmiştir. Keza Malik, keza İmam Ahmet, keza Şafi. E öyle dedi hakikaten doğru söylüyorsun dedi ya. Benim de dikkatimi çekmişti dedi. Fıkhıl Ekber'de geçen, metinde geçen cümlelerle ya da hususlarla Ebu'l-Masur Maturidi'nin işte Tevilat kitabında geçenler arasında tezat var. Evet tezat var. Aralarında tezat var arkadaşlar. Aralarında tezat var. Beş tane kitabı İmam-ı Mvanebe'ye nispet edeceksin. Bak biz o kitapları illa da onundur demiyoruz. Ama nispet edeceksin oradakini bile almayacaksın. İmam-ı Hanife'nin elinizde müsnede olan var mı? Heh. Hangi? Yeşil kapak mı? <gülüyor> Şimdi bakın orada şeyi açın. Ee, iman bölümünü açın. Baştadır. Üçüncü rivayete bakın. Cari acısı vardır orada. Evet. Üçüncü rivayet. Şimdi... Diğerde biriyle tartışıyoruz. Dedi ki Müslim'deki cariye adısını ben almam dedi. Niye? Zayıf. Neden zayıf dedim? E, Muhaddislerin kanalından gelmiş. Al dedim. İmam-ı Vanife'nin Müslüm neydi? ehl kanalından gelmiş. Üçüncü rivayet. Aynen Müslüm gibi. Hatta tariki de farklı. Sadece sahabide. Sahabi Muavye bin Hakem-i Sülemi. Onda müttefik. Farklı kanaldan gelme. Yapma ya dedi. İmam-ı Vanife mi rivayet etmiş? Ben demedim diyorum işte bak. İmam Biwani'nin müstedinde geçiyor Üçüncü rivayet. İmamımız demiş saldırım dedi. Kaldı ki biliyorsunuz Fukül Ebsat'ta ve ek Ekber'de onun fıkkını da yapıyor ayrıyetten. Onun fıkkını da yapıyor. Yani onu açıyor. Oradaki rivayeti ne yapıyor? Açıyor. Diyor ki işte diyor Allah semadadır diyor. Bunun delillerinden bir tanesi de cari hadisidir diyor. Onun için diyor Allah'tan isterken yukarıdan istenme, yukarıdan istenir aşağıda istenmez. Aynen bu cümleyi kullanmıyor. Yani bakın, bir rivayetin iki boyutu vardır. Bir rivayetin kendisi. sahiptir. Problem yok. Bir de rivayetin neyi? Dirayet boyutu, anlayış boyutu. Kim anlamış bunu böyle? İmam-ı Bu Hanife. Başka bir kapı kaldı mı? Kalmadı. Yani rivayeti de böyle, dirayeti de böyle. Bunu böyle alacağız. Hani rivayeti böyle olur da onu farklı anlar, tamam deriz, farklı anladı. da aynen bizim anladığımız gibi anlamış. E, neden? Ebu'l-Mansur maturidi hayır diyor. Allah semadadır değil, semada değildir. Allah'a mekan isnat edilemez. Her yerdedir de demiyor. Onu vatiti vücutcular diyor ona dikkat edelim. Bak. Karıştırmayalım. Çünkü arada fark var. Şimdi bazıları Türkiye'de Allah her yerdedir der. Maturidi itikadı değildir. Maturidi itikadına göre bu küfürdür. Maturidi itikadına göre bu küfürdür. Buna dikkat edelim. Evet. Bu konuda Şems Afgani'nin Allah'ına rahmet eylesin. Genç yaşta vefat etti. Hem master hem doktora tezi vardır. Evet. Bunlardan bir tanesi de maturidi ile alakalı tezdir. Üç, üç cilttir. Üç cilt. Ve orada bu meseleleri sadece bizim bildiğimiz Arapça kitaplarla değil aynı zamanda Hindistan'daki Pakistan'daki bütün Hanefilerin, Hanefi mezhebini yetiştirmiş olduğu alemin akvaileri ne yapıyor bize? Açıklıyor. Evet. Yani kısaca Huzülbü okuyalım. Zaten geçen ders almıştık. Okun Mustafa. 28. Faydasız, arkasında herhangi bir amel olmayan bir şey hakkında konuşmayı ve ona dalmayı kerih görmeleri. Çünkü böyle bir eylem vakti öldürür. Gücü kuvveti boş yere harcatır. Başı boş ve tembel olmaya ameli terk etmeye iter. Ehli sünnet insanlar arasında vaktini en tasarrufu şekilde kullanır. Onu faydasız hatta zarara dokunabilecek şeylerle boşa harcamaktan asla razı olmaz. Bidat ehli ise kendilerini faydasız işlerle meşgul ederler. Süfyan bin Uyayn'ı dedi ki adamın birisi İbn-i Şübr Şübrüme'ye imandan sordu. İbn-i Şübrüme cevap vermedi. Sonra şu iki beyti mesel olarak getirdi. İbadette ciddi olun ve sabredin dediğimde... Şimdi niye imandan soruyor? Tabi ee, imanın müsemması meselesi var ya Süfyan İbni Üyeyne'nin de bu konudaki görüşü belli. Ama e, hem imamı zor durumda bırakmak hem de ortalığı ne yapmak karıştırmak için özellikle bu soruyu soruyor. Süfyan İbni Üyeyne de ona beytle karşılık veriyor. Bir daha oku beyti. İbadette ciddi olun ve sabredin dediğimde ısrar ettiler ve husumet daha faziletlidir dediler. Muhalefet ettiler peygamberin ashabına ve bidat işlediler. Onlar hak olan yola kör ve cahildirler. Evet. Yani şimdi Süfyan ibn Uyay'ın geçen derslerde hep söyledik. Yani biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in müntesipleri olarak özellikle alimlerimizin her soruya cevap verme zorunda olduğu gibi bir kanaate ne yapmayacağız? Sahip olmayacağız. Öyle bir zorunluluğu yok alimlerimiz. Yani işte adam gelecek soru soracak ona ne yapmak zorunda? Cevap vermek zorunda. Hayır öyle bir şey kat a yok. Maslahat varsa cevap verir. Yoksa vermez. Ve bakın imamlarımıza çoğu zaman cevap bile vermemişlerdir. Onlar faydasını ve zararını ne yapmışlardır? Hesap etmişlerdir. Heh. Şimdi gelen adam da ehli bidatten bir adam imanın ile alakalı ne yapıyor? Soru soruyor ve ona vermiş olduğu, Sifran i̇bn vermiş olduğu cevap belli. Husumet yok. Kur'an ve sünnetten gelene ne yap? Teslim et. Evet. Diğer bak. 29 Başka taifelerde bulunan güzel hasletlerin en mükemmeli Ehli Sünnette vardır. Yani bunu hep derslerimizde alıyoruz. İşte ya Züht ya adamlarda ne güzel züht var. Sen niye beyaz istamin zühtüne bakıyorsun ki? Neden ona bakıyorsun? Sen i̇bnül Mübare'ye zühtüne bak. Ve İbnü'l-Cerrah'ın zühtüne bak. İmam Ahmed'in zühtüne bak. Bak üç tane alim saydın, üçün de züht kitabı var. Yani neden onların zühtüne bakıyorsun? Bizde daha iyisi var. Ya işte Mevlana'nın hayatını öğretelim. Niye Mevlana'nın hayatını öğretiyorsun? İbni Ömer'in hayatını öğret. Neden? Neden bu gayret? Ya Çanakkale çok büyük bir zaferdi... Ancak Bedir'in aslanları bu kadar şanlıydı. O halde Çanakkale zaferini öğretelim. Hayır. Bedir'i öğret. Sonra onu öğretirsin. Yani önceliklerimiz var bizim. Yani siz sahabeden daha aynı bir toplum biliyor musunuz? Sahabenin hayatını öğretelim önce. Hele onu bir öğretelim. Ondan sonra vakit kalırsa diğerlerini de öğretiriz. Ama önce ondan başlayalım. İbn Ömer'den başlayalım. Babası Ömer'den başlayalım. Gerilerden başlamayalım gerilerden. Gerilerden başladığımız zaman işin içine taassup, işin içine milliyetçilik, işin içine mezhepçilik girer. Bu da ümmeti ne yapar? Böler. Onlardan başlayalım. Bu demek değil ki diğerleri öğretilmeyecek. Hayır. En hayırlısı bizde var. En hayırlısı bizde var. Bunu unutmayalım. En hayırlısı. Ha, yani bugün birileri zühtte sahip çıktı. Züht onların malı değil. Züht bizim malımız. Onları okuyacağız, onlara bakacağız. Evet, okuyun. Şeyhü'l-İslam İbnü't-Teymir dedi ki: "Bilindiği üzere ehli hadis her taifede bulunan kemal sıfatlarını onlarla paylaşır ve onlarda olmayan sıfatlarla ayrıcalık kazanır." Onlara karşı çıkan, muhalefet etmiş olduğu meselede muhakkak surette akıl, kıyas, rey, kelam, nazar, istidlal, ikna, mücadele, mükaşefe, hitabet, ve zevk ve benzeri gibi başka bir yol belirtmek zorundadır. İşte bütün bu yolların en iyisi, en özüsü ehlâd-i sahiptir. Onlar akıl, kıyas, rey, söz, nazar, istidlal, cedel, feraset, ilham, mükaşefe, dinleme, hitap ve zevk yönüyle insanların en mükemmeli, en adili, en doğrusu ve en güzelidirler. Bu diğer ümmetlere nispetle Müslümanlar, diğer fırkaların nispetle ise sünnet ve, ehli, sünnet ve hadis ehli içindir. Her kim insanlığın içinde bulunduğu duruma bakacak olursa insanların içerisinde en keskin ve en doğru akla Müslümanların sahip olduğunu görür. Evet, diğer baba. 30. Onların işleri aralarında şura danışma iledir. Allahu Teala mümin kullarını överek şöyle buyurmuştur. Onların işleri aralarında danışma iledir. Şura 38. Ve onların genel ve özel herkesi bilgilen, ilgilendiren hem dini hem de dünya ve işlerini kapsar. Aynı şekilde Allah subhanehu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aklının yeterliliği, görüşünün doğruluğu ile birlikte Şurayı emretmiştir. Allah subhanehu buyurdu ki iş hakkında onlara danış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile çok müşaverede bulunurdu. Ashabı da radiyallahu anhum kendi aralarında meşveret yaparlardı. Bu sebeple ehl sünnet insanların en çok meşveret yapanları tek başına hareket etmek ve başına buyrukluktan en uzak olanlarıdır. Onlar bunu Allah azze ve celle'nin emrine itaat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 Müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle der. ne güzel yardım, başına buyrukluk ise ne kötü hazırlıktır. Ki yani Ehl-i Sünneti biliyorsunuz, Haricilerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de ne? Meşveret dediğimiz, şura dediğimiz hadisedir. Ehl-i Sünnet şurayla çokça ne yapar? İhtigal eder. Ancak şurayı ne idareci için ne de alim için bağlayıcı bir şart, ne yapmaz, kılmaz. Buna dikkat edeceğiz. Ne idareci için ne idareci için ne de alim için bağlayıcı bir şart kılmaz. Yani ne demek bağlayıcı bir şart kılmaz? İdareci ve alim illa da o şuranın sonucunu yapmak zorunda değildir. Ama ne yapar? Danışır. Onların neyini alır? Fikrini alır. Kaldı ki ehli sünnet vel cemaat alimlerinin meşveretlerinden, şuralarından en barizi nedir? İlmi meşveretlerdir. Siz bakın dört mezhep imamına her biri birinin talebesidir her biri birinin talebesidir bu ne demek her biri birinden ne yapmıştır istifade etmiştir ilim tahsil etmiştir İmam Ebu Hanife talebesi Ebu Yusuf İmam Şafii ne yapmıştır Ebu Yusuf'tan istifade etmiştir ha, İmam Malik Keza Ebu Yusuf ondan istifade etmiştir İmam Ahmet İmam Şafii'den ne yapmıştır istifade etmiştir. Yani her biri birbirinden istifade etmiştir. Peki ne olmuştur sonuçta? İstifade ettikten sonra, ayrı şeyleri söyledikten sonra birbirleriyle düşman olmuşlar mı? Olmamışlar. Aksine birbirlerine yollamışlar. Talebelerini ne yapmışlar? Birbirlerine tavsiye etmişler. Bu çok önemli. Çünkü ehli sünnetin temelinde ne vardır? İttifak vardır. İhtilaf yoktur. Hep söylüyoruz. İttifak meselelerini ihtilaf hükmüne indirmemek lazım. Evet o. Ok. Sonra tek bir görüş eksik ve hatalı olabilir. Ama görüşler çoğalıp ittifak ederse yardımlaşma hasıl olur. Doğruya isabet ederler ve başarıya ulaşırlar. Bu sebeple eli sünnet ve cemaatin işleri işleri aralarında şura iledir. Onlar başlarına gelen felaket ve musibetlerde, karşılaştıkları hadiselerde, müşaverede bulunurlar. Birbirlerinden görüş alıp istifade ederler. Böylelikle maslahatlar gerçekleşir, mevsede bertaraf edilir. Rabb Celle ve rızası, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba hasıl olur. Gurur, kuruntularının kendilerine her şeyi yaptırdığı diğerlerinde ise durum aksinedir. Onlar kendilerine gereğinden fazla güvenmişler, şuuraya hakkını vermemişler,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 Ve o subhanehu insanları kendi yolunda infak etmeye teşvik etmiş, infak edene de dünyada vahiyette büyük sevap vaat etmiştir. Aynı şekilde Allah azze ve celle cimrilik etmekten sakındırmış, cimrilik yapanı dünyada ve ahirette cezalandırmakla tehdit etmiştir. Bizim Medine'de bir hocamız vardı, bir gün bize şöyle bir soru sordu, çok şaşırdım o soruyu duyunca. Bana bir tane meşhur Şii cami gösterin dedi. İnfakla yapılmış. Yine bana bir tane meşhur Cehmi, Mutezili Camii gösterin dedi. infakla yapılmış. Evet, bir enteresan bir soru. Yine demişti ki bana bir tane komutan gösterin Şii ya da Mutezili Haçlılara karşı savaşmış. Şöyle bir araştırın bulamazsınız. Askeri bile. Araştırın bulamazsınız arkadaşlar, bulamazsınız. Çünkü onlar da infak bizim mefhumumuzdan farklıdır. Onlar daha çok cami yerine kendi akidelerini ihya etmek için medreseler ihtisas etmişlerdir. Cami değil medreseler, okullar ihtisas etmişlerdir. Neden? Çünkü gaye Allah'a ibadet değil ya yani ney? Kendi davetlerini yaymak. Ama siz bakın ehl Sünnet'e bir belde bulamazsınız. Bir belde infakla yapılmamış bir şey olmasın. Bir belde. Yani Magribinden tutun ta Tataristan'a kadar, Endonezyası'ndan tutun ta Bostası'na kadar bulamazsınız. Her yerde vardır, her yerde. Hatta öyle mescitlerdir ki bunlar, öyle mescitlerdir ki kompleks şeklinde yapılmıştır. çok önemlidir. Yani Ehli Sünnet'in en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Zekat müessesesi. İnfak müessesesi. Ehli Sünnet bu konu üzerinde çok durmuştur. Vakıf müesseseleri. Vakıf. Her ülkede her beldede muhtelif vakıflar vardır. Vakıfları ne yapmışlardı? İhya etmişlerdir. Osmanlı'nın sadece de Medine'deki vakıf sayısı bin küsürdür kayıtlara göre. Sadece Medine'de. Medine'yi i Münevvere'deki vakıf sayısı bin küsürdür. Bin küsür. Çok önemli. Evet. Ama diğer fırkalarda siz bunu göremezsiniz. Yani bugün işte İslam Cumhuriyeti olarak telakki edilen İran. İslam Cumhuriyeti olarak telakki edilen İran. Öyledir ya. Öyle telakki edilir. Ama ismini Ömer ise yandı. Bak aşağıda arkadaş ne dedi? Dört saat cevazatta, pasaportta bekletmişler. İsmi Ömer diye. Siz hiç duydunuz mu? İran'ın Balkanlardaki o devletlerde komünizm bittikten sonra bir cami yaptığını. Yani Arnavutlara bir sorun, boşnaklara bir sorun. Yapmazlar arkadaşlar. Ya da siz Türkiye Cumhuriyetler'de bir mescit yaptığını, bir cami yaptığını... Sorun bakalım. Neden? Mesele Allah'a davet değil. Yani ne? Kendi mezheplerine davet olduğu için belli cihetlerle belli insanları ne yaparlar? Destekler ama ehl-i sünnet öyle mi? Hanefi'siyle, şafisiyle, malikisiyle, hanbelisiyle. Gani. Gidin şöyle bir Arnavut'la yüzlerce binlerce mescit göreceksiniz. Yüzlerce binlerce. Türkiye'den Müslümanlar yapmış, Endonezya'dan Müslümanlar yapmış, Mısır'dan Müslümanlar yapmış, Suud'dan Müslümanlar yapmış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar yapmış, Amerika'da yaşayan Müslümanlar yapmış. Bu çok önemli. Çok çok önemli bu. Çünkü bizim neyimiz var? Cami kültürümüz var. Bizim neyimiz var? Beş vakit namazımız var. Ve bunlar ney? Müzen namazlar. İhmal edilmemesi gereken namazlar. Evet. O bakımdan.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 Miktarda malı, mescitler inşa etmek, cihadı ve mücahitleri desteklemek, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için infak ederler. Allah'a mallarını daveti desteklemek yoluyla, Allah'a basilet üzere ihlaslı bir şekilde çağıran davetçilere yardım etmek, faydalı kitapları yaymak yoluyla ve daha başka hayır ve insan çeşitleriyle Allah'ın dininin tebliğ yolunda harcarlar. Onların dışındakiler ise Hristiyanlar, Rafiziler ve daha başkaları. ...mallarını infak ederler ama... ...ne yolunda? Onlar mallarını tağutun yoluna infak ederler. Maksatları... ...Allah'ın yolundan alıkoymak... bidatlerin ve dalaletin yayılması... ...Allah'ın dostlarıyla muharebedir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor... ...daha da harcayacaklar... ...ama sonunda bu... ...onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır. Kafirlerle... ...ısrar edenler ise... ...kafirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır. En da Allah yolunda cihad etmek. Ehl-i sünnet ve cemaatin asıllarından birisi de şudur. Cihad. İyi ya da günahkar olsunlar emirlerle beraber onların yanında kıyamete kadar devam edecektir. Bu sebeple cihadın faziletini bildikleri yüce hedeflerini, gayelerini ve faydalarını idrak ettikleri için nefisleri cihad aşkıyla yanar tutuşur. Kalpleri Allah yolunda şehadeti arzular. Cihadta dinin tamamı Allah'ın olur. Zulüm cihad ile engellenir. Hak ortaya çıkar ve fasadın önüne geçilir. Onda yeryüzünde ümmet için yerleşip yayılmak, Müslümanların izzetini korumak ve zayıflara yardım etmek vardır. Yine onlar onda Allah düşmanlarını zelil kılmak, onları korkutmak, eziyetlerini engellemek vardır. Yine onda müminleri sınamak, kafirlere hak ettiklerini göstermek vardır. Ehli sünnet vel cemaat cihat ehlidir. Cihat görevini en hayırlı bir şekilde yerine getirenler onlardır. Onu her şekli ve çeşidiyle ihya edenler onlardır. Tabi en hayırlı derken herhalde tek ya. Yani müellif onu kastediyor. Dedi ki yani 1400 yıldır şöyle bir bakın Cihat deyince ilk akla ne gelir? Haçlılarla ne gelir? Savaş gelir değil mi? O günden bugüne yani Osmanlı dahil olmak üzere bunu sadece ehli sünnet yapmıştır arkadaşlar. Bunu böyle bil. Ehli sünnet yapmıştır. Yani haçlılar Kudüs'ü yakıp yıktıklarında Nurettin Zengiler, Selahaddin Eyyubiler bizden çıktı. Yine İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultanlar bizden çıktı. Horosanlar, Mavera'ın Nehirler bu gördüğünüz bütün o araziler ne yapıldığında, fethedildiğinde o mücahitler yine bizden çıktı. Peki diğer fırkalar ne yapıyordu? Moğollar, Tatarlar hilafeti devirdiğinde Bağdat'ı yakıp yıktığında onlarla birlikte sünni kadınların ırzına geçmekle meşguldüler. Çoluğunu çocuğunu öldürmekle meşguldüler. Evet. Aynen böyle oldu. Ehl-i sünnettir cihat ehli. Diğerlerinde bu yoktur. Çünkü onların özellikle Şabaz'ında cihat edilecek tek bir toplumu vardır. O da ne? Avam. Avam dedikleri kimdir arkadaşlar? Ehl-i sünnet vel cemaattir. Çünkü onlara göre ehl-i sünnet avam kendileri nedir? Havas'tır. Açıkça bunu kitaplarında ne yapıyorlar? İfade ediyorlar. Onun için en son örnek Ermenistan'la Azerbaycan savaştığında açıkça Ermenistan'ı desteklemişlerdir. Açıkça. Hatta Ermenistan'a silah yardımı yapmışlardır. Bu bilinir. Yani onların, onların, onların genel maslahatı ehli Sünnet'in hakim olmaması için Yahudiler de dair olmak üzere herkesle nedir? İttifak. Eskiden de böyleydi, bugün de böyle. Buna emin olun. Afganistan harbinde de bütün uluslar var. Her, her yerde, her yerde. Her yerde. Ehli sünnettir. Ama ehli sünnetin cihadında elbette şartı şurtu, koşulları vardır. Ulemanın ortaya koymuş olduğu neleri vardır, kaideleri vardır. Onları da ihmal etmemek kaydıyla. Burada zaten bir kısmına değinmiştik. Okuyalım. <gülüyor> Onlar kendisiyle Müslümanların akidelerinin, ahlaklarının, edeplerinin, bütün dini ve dünyevi işlerinin ıslahı ilmi ve ameli terbiyelerinin kastedildiği cihadı yerine getirirler. İşte yukarıda sözünü ettiklerimiz cihadın aslını ve temelini oluşturan çeşitidir. Yine onlar kendisiyle İslam'a ve Müslümanlara saldıran kafir, münafık, mühid ve İslam düşmanlarının def edildiği cihadı yerine getirirler. Onlar hüccet ve burhanla her zaman ve mekana uygun yöntemle cihat ederler. Tarih onların nice zaferlerine tanıklık etmiştir. Nice kereler İslam düşmanlarına hezimet kadehini tattırmışlar. Mazluma yardım etmişler ve zor durumda olanın hakkını savunmuşlardır. Onlar dediği kim arkadaşlar? ehl Sünnet. Evet. İslam ümmeti her ne kadar zillet ve düşkünlüğe düşer olsa da cihat ruhu ümmetin çocuklarının kalplerine nüfuz eder ve damarlarında dolaşır. Bu kısa bir süredir. Sonra uykusundan uyanır. Mücadele için Allah'a tevekkül gücü ve gücünün yettiğince ona hazırlıkta bulunur. Sonra geride bıraktığı izzetine ve mecline geri döner. Allahu Teala mümin kullarının vasfında şöyle buyurur. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözlerde, sözde duran nice eller vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. İşte bu mümin erkeklerin vasıflarıdır. Dinin emirlerini yerine getirmek,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 Tealüf ve birliktelik için koşturmuş, kimisi kavliyle, kimisi makamı ve haliyle, kimisi de bunların hepsiyle çalışmıştır. İşte onlar dinin elleridir, Müslümanların en hayırlılarıdır. Din onlarla ayak atmış, onlar da dinle. Onlar imanlarında, cihatlarında ve sabırlarında sarsılmaz dağlar misalidirler. Ulaşmak istedikleri şeyde hiçbir şey onları engelleyemez. O yola girmekten hiç kimse onları alıkayamaz. Bu uğurda başkalarına, başlarına felaketler ve musibetler gelir. Bütün bunları sabit bir kalp ve geniş bir göğüsle karşılarlar. Çünkü onlar bilirler ki bunun neticesinde hayır, felak, sevap ve kurtuluş vardır. İmanları zayıf, basiretleri kör olan kötümser, sırt dönen ve korkudan titreyenlerde ise durum tam aksinedir. Onlardan bir yardım göremezsin. Onlarda bir ciddiyet bulamazsın. Cimrilik onlara sahip olmuş, korku onları ele geçirmiş, umutsuzluk esir almıştır. Onların içerisinde Müslümanlar arasında düşmanlıkla dolaşanlar, korkaklar ve sık dönenler vardır. Onların içerisinde kötümserliğin kendilerine her şeyi yaptırdığı insanlar vardır. Müslümanların zayıflığını, düşmanların tuzağını görünce hemen İslam'ın yükselişinden ümidi keser ve Müslümanların kaybetmeye ve yıkılmaya mahkum olduğuna kesin olarak inanırlar. Onlar çok büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Bu zayıflık gelip geçicidir, sebepleri vardır. Eğer bu sebepler izal edilirse İslam'ın izzeti geri döner. Müslümanlar ancak Rablerinin kitabına, Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine muhalefet etmeleri, Allah'ın ümmetlerin hayat maddesi olarak yarattığı kevni sünnetlerden sakınmaları nedeniyle zayıf ve güçsüz düşmüşlerdir. Eğer dinlerinin onlar için öngördüğü şeye dönerlerse, Muhakkak suretle hedefin tamamına ya da bir kısmına ulaşırlar. Tabii e, bunlar hep Şehir imtiyemenin cümleleri. Muktaat yani kesip kesip varmış Elif, Muhtelif yerlerde bunları Şehir zikrediyor. Bunları da şu hadisin zınnında zikrediyor ki bu hadisi bazen derslerimizde ne yapıyoruz? Abdullah İbn-i Amr İbn As'ın hadisi zikrediyoruz. O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِذَا bil بِالْا۪ينَةِ ve axttım eznab el ve raziyüm bil zarî ve terek tüm el Allahu aleykum zullen la yanzihu ankum hatta terjiu ila dinim diyor ki iynet alışverişiyle uğraştığınız müddetçe yani biz umumen haram haram alışveriş diyelim buna çünkü iynet belli başına bir şıktır dersden sonra vakıfalısı onu açıklarız. Başka tamamen hayvancılığa ve çiftçiliğe ne yaptığınız müddetçe yöneldiğiniz müddetçe yani heminiz ne olursa dünya olursa başka cihadı terk ettiğiniz müddetçe Allah size öyle bir zelillik öyle bir rezillik verir ki onu sizden ne yapmaz asla kaldırmaz. Ta ki dininize ne yapınca dek? dönünce. Evet. Yani hadis açık. Bunun zınnında Şeyhülislam bunu ne yapıyor açıklıyor. yani Maddi hayatın, ticari hayatın haram. E manevi hayatın da haram. Nasıl manevi hayatın haram? Tamamen dünya. Varsa yoksa ahırdaki hayvanlar. Varsa yoksa tarladaki neler? Mahsul. E cihadı da terk ettin. Kalben cihadı lisanen cihadı, elle cihadı ve ondan sonra nusret bekliyorsun. Ondan sonra izzet bekliyorsun. Ne nusret ne izzet. Allah sana öyle bir zül verir ki onu senden ne yapmaz? Kaldırmaz. Ta ki dinimize dönünce yedek. E dinimize döneceğiz. Bu ümmetin evvelini ne düzelttiyse ahirini de o düzeltecek. O da ne? Kur'an ve sünnet. Ona dönerse meseleler hallolur. olur. Ha. Yani Şevlisemi te'mini demek istiyor ki buradaki zillet geçici. Hiç kimse neye kapılmasın, iyise kapılmasın. Çünkü bu ümmetin içinde ne cevherler var? Bu ümmetin içinde nece neler var? Gençler var. Onlar ne yapacak arkadaşlar? Günü geldiğinde yeri geldiğinde bu ruhu yeniden yeşertecek. Ama bunun tek çaresi var elbette. Kur'an ve sünnete dönmek. Yani Kur'an ve sünnetten uzaklaşmayı Müslümanların ilerlemesi olarak görenler yüz yıldır ne kadar yanıldıklarını anladılar. Yani Osmanlı'da tanzimat fermanlarıyla işte dinden uzaklaşıp batıya yönelmenin insanları ilerleteceği insanları ne yapacağı işte Müslümanları özellikle Avrupa'nın ya da Batı'nın sahip olmuş olduğu neye medeniyete sahip kalacağını zannedenler bugün ne kadar hatalı olduklarını anladılar çünkü neden biliyor musunuz en azından eskiden insanların neyi vardı ahireti vardı belki dünyası çok mamur değildi ama bugün hem dünyalarını ellerinden aldılar hem de ahiretlerini. ikisini de aldılar yani dinden dönmek dinden uzaklaşmak ilerleme vesile olmaz. Böyle zannetmek dini bakımdan sakıncalı olduğu gibi realitede de ne yok? Hakikati yok işte. Görüyoruz. Görüyoruz. Bu Muhammed'in ismi var. Ruhu yok. Var mı dünyevi ilerleme? Yok. Var mı? Yok. Evet. Bu aşağılık rezil mesebi İslam tanımaz. Ehlinden olana razı olmaz. Bilakis çok şiddetli bir şekilde ondan sakındırır. İnsanlara başarının elde edilebilecek bir şey olduğunu her zorlukla birlikte bir kolaylık olduğunu açıklar. Bu kötümser korkuların karşısında büyük emeller taşıyan bu, bu kötümser korkakların karşısında büyük emeller taşıyan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 Hak ehline, doğruluk ehline gelince onların yapmış oldukları daha çok, daha önce geçmişti. Onların hali Allah yolunda şekle ve gayretle, Allah düşmanlarına karşı kılıçla ve mızrakla savaşmak, kalemle ve dille mücadele etmektir. Başka tayfeler ise bu konuda doğru yoldan satmışlardır. Örneğin hariciler putperestler ile ateşkes yapmışlar, silahlarını iman ehline Ya Bu olmuştur yani. Bir Devamında tekrar etmiştir devamlı tekrar edilmiştir. Evet. Rafiziler, Rafiziler ise cihat ancak masum imam ile beraber yapılır şeklindeki zanların sebebiyle kılıçlarını kırmışlar, onları tahtadan kılıçlarla değiştirmişlerdir. Evet. Bu nedenle Haşebiye ismiyle isimlendirilmişlerdir. Kaşeviye. Haşebiye. Haşep ne demek? Haşebiye. Evet. Keşke onlar bu sınırı dursalar, koymuş oldukları bu esasa iptizam etselerdi. Halbuki onlar Müslümanları acizlik ve gösterişle ayıplamakta onlara karşı mülkilere ve kafirlere destek olmaktadırlar. Onlar Müslümanlarla harp eden her bir düşmanın yanında yer alırlar. Müslümanlara zarar verebilecekleri bir fırsat yakaladıklarında hemen acele ederler. Müslümanların dikkatsiz dikkatsiz oldukları gaflet anlarına denk gelirlerse bu esnada onlara zarar verirler. Şeyhul İslam İbn Teymiyye rahimeullah dedi ki: Bakın bu cümlelere çok dikkat edelim iki alıntı yapmış. İkisi de minhac-ı sünneden tespitlerine bakalım. Evet. Bu sebeple Rafiziler Moğolların İslam beldelerine girmelerindeki sebeplerin en büyüğü idiler. Yani sadece Moğollarla iştirak etmeleri değil aynı zamanda Moğolların İslam beldelerinin işgalinin en büyük nedenleridir. Evet. Vezir bin el-Elkami ve başkalarının nasir Tusi gibi kafirler, kafirlerle olan kıssaları Düşmanlara karşı kafirlerle işbirliği yapmaları 7'den 70'i herkesin bildiği bir şeydir. Aynı şekilde onlardan Şam'da bulunanlar Müslümanlara karşı müşrikleri desteklemişler, onlara çok büyük yardımda bulunmuşlardır. İnsanlar bütün bunları bilmektedir. Aynı şekilde Kazan, Şam'a ulaşıp da Müslüman birliklerin direnci kırıldığında Hristiyan kafirlere ve onların dışındaki Müslümanların düşmanlarına destek verip yardım etmişlerdir. Müslümanların çocuklarını köleler gibi satmışlar ve Müslümanlarla açık bir şekilde harp etmişlerdir. Kazan dediği biliyorsunuz. Rusya'da bir bölge adı. Rusya'da böl evet, bölge. Evet Sibirya yakın bölge adı. Kazan Cumhuriyeti. E evet. evet. Evet. Bazısı hac sancağını taşımıştır. Onlar eskiden Müsl onlar eskiden Müslümanlar Beytül Makdis'i Hristiyanlardan kurtalana kadar Hristiyanların Beytül Makdis'i istila etmelerinin en büyük sebeplerinden idiler.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 Evet. Şeyh Hüseyin Ümteymiye'nin ne yapmış, bitirmiş. Bu dönemki derslerimizi arkadaşlar e, bu hafta son veriyoruz. İnşallah Allah nasip ederse Ramazan bayramından sonra başlayacağız. Sizin tabi dersleriniz devam eder. E, kısaca bugün alacağımız bunlar. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike şedvenle ellen testafirüke ve etubiyyek.